Tamam. Nur 11'den başlıyoruz artık bu ayetten sonra Nur 22'ye kadar e, ift hadisesi dediğimiz o müminlerin annesi temiz iffetli Ayşe annemiz hakkında Minafitlerin yapmış olduğu alçakça sözler ve bunların akabinde. Allah subhanahu ve teâlâ'nın onu temizlemek için indirdiği, temize çıkardığı ayetlerdendir. Allah subhanahu ve teâlâ dinini kemale erdirmiş, eksik hiçbir şey bırakmamıştır. Ve Bakara suresinin hemen girişinde de bu inananlar için dost doğru bir rehberdir. Şüphe etmeyenler için dost doğru bir rehberdir demiştir. Ama maalesef Kur'an'ı okuduğunu zanneden ahmaklar bu ayetleri görmezler. Hırsız gibi Kur'an'a gelir, hırsız gibi çıkarlar ve Allah Azze ve Celle'nin indirmiş olduğu bu ayetlerin hikmetinden nasiplenemezler. Ki nasiplenmeleri de mümkün değildir. Hele hele ismini demeyin sizler kim olduğunu bilirsiniz. Kendi kitaplarında Allah bu ayetleri indirmekle burada Ayşe'yi Ayşe temize çıkarmıyor ki burada Resul'unu temize çıkarıyor deyip öyle bir pis tevhile giden tayfeler vardır ki Allah onları kahretsin Allah onların yüzünü güldürmesin. Bunu bizzat imamlarına kadar gidip milli bir görevmiş gibi imamlarının kendi dillerinden bunları duymanız mümkün. 11. Uydurulmuş bir yalandan gelenler içinizden bir zümredir. Bunu kendiniz için kötü sanmayın. O sizin için hayırlı olmuştur. O kimselerden her birine kazandığı günaha karşılık ceza vardır. En büyük azapta işlerinden ele başlık yapanındır. Evet. Nur 11. Bu ayetin 10 ayetin hepsi Müminlerin annesi Ayşe annemiz hakkında nazil olmuştur. Münafıklardan ilk olayına karışanlar Hz. Ayşe'ye mahza yalan ve istiradan ibaret bazı sözler söylemişler. Bu allah Teala ve Peygamberin gayretine dokunmuş Allah Resulü'nün ızdını koruma ve Ayşe annemizin beraatına dair Allahu Teala vahiy indirerek uydurulmuş bir yalandan gelen içinizden bir zümredir. Onlar bir, iki kişi değildir. Bilakis bir topluluktur buyurmuş. Bu lanetin başında münafıkların başı olan Abdullah İbni Ubey İbni Selul gelir. O haberi toplamış, taraftarlar arasında yaymış ve nihayet Müslümanlardan bazısının zihnine girerek konuşmaya başlamıştır. Onlardan bir kısmı da bunu mümkün olarak görmüş, iş bu duruma yaklaşık bir kalmış, sonunda bu konuda Kur'an'dan ayetler nazil olmuştur. Bu olay sahih kitaplarda da hadislerde de anlatılmıştır. Evet. Bukhari'nin naklettiği rivayete geldiğimizde Ayşe annemiz bakın nasıl anlatıyor. Benim anılan durumum konuşulduğu zaman ki ben bunları bilmiyordum. Aleyhisselatü Vesselam benim hakkımda hutbede kalkmış, şahadet getirmiş, Allah'a hamd etmiş, ehil olduğu şekilde ona senada bulunmuş ve ailemi itham altına alan insanlar hakkında bana görüş bildirin. Allah'a yemin ederim ki ailenin bir kötülüğünü bilmiyorum. Ona öyledir kimse bir ithamda bulundu ki onun da hiçbir şekilde kötülüğünü bilmiyorum. Ailemin yanına ancak ben hazır olduğum zaman girer. Bir sefer de ailemden ayrı kaldığımda o da benimle beraber ayrı kalır buyurmuş. Saad ibn Muaz kalkmış ve ey Allah'ın Resulü izin ver boyunlarını vuralım demiş. Hazreç'ten bir adam Hasan ibn Sabit annesi o adamın zümresinden idi. Kalkmış ve yalan söyledin şayet onlar evs'ten olsaydı Allah'a yemin olsun ki boyunlarının vurulmasını arzu etmezdin demiş neredeyse Evs ve Hadric arasında mescitte bir kötülük olay yazmış. benim bunlardan daha haberim yok o günün akşamı olduğunda bir ihtiyacım için çıkmıştım yanımda Mistah'ın anası vardı ayağı sürttü kahrolası Mistah dedi ben anacığım oğluna mı söylüyorsun dedim sustu Sonra ya ikinci kere sürüştü ve kahrolasın istah dedi. Ben onu ancak oğlana mı seviyorsun dedim. Sonra üçüncü kere ayağa sürüştü ve kahrolasın istah dedi. Ben onu bundan men ettim de Allah'a yemin olsun ki ben onu ancak senin yüzünden seviyorum dedi. Ben benim hangi durumum hakkında diye sordum da bana sözleri açıkladı. Ben böyle mi olmuş dedim. O Allah'a yemin olsun ki evet dedi. Evime döndüm. Çıkmış olduğum ihtiyacımın azını veya çoğunu bulamamış olarak beni bir humma tuttu. Aleyhissalatü vesselama beni babamın evine gönder dedim. Benimle beraber bir de köle gönderdik. Eve girdim. Ümmü Ruman evin aşağısındaydı. Ebu Bekir de yukarıda. Ebu Bekir Kur'an okuyordu. Anam Kızcağızım seni getiren nedir dedi. Ona durumu haber verdim ve sözlerimi aktardım. Bir de baktım ki bu sözler onu benim kadar etkilemedi. Kızcağızım durumu kendine zorlaştırma. Allah'a yemin olsun ki kendisini seven bir adamın yanında güzel bir kadın olsun. Onun kumaları olsun da onu çekememezlik etmesinler. Ve onun hakkında böyle sözler söylenmemiş olsun çok azdır dedi. Benim gibi etkilenmediğini görerek babam da bunu biliyor mu diye sordum. Evet dedi. Ali vesselam da mı dedim. Evet dedi. Gözlerim yaş boşandı ve ağladım. Ebubekir sesimi evin yukarısında okurken işittide de indi ve anama buna ne oluyor dedi. Annem Durum hakkında söylenen ona ulaşmış dedi. Babam, kızcağızım yemin ederim ki evine döneceksin dedi. Ben de döndüm. Aleyhissalatü vesselam evime geldi ve hizmetçime benim durumum hakkında soru sordu. Hizmetçim hayır. Allah'a yemin olsun ki onun hiçbir ayıbını görmedim. Şu kadar var ki uyur, uykusu o kadar ağırdır ki lakiler onun hamurunu yerde haber haberi olmaz dedi. Ashabından bazısı onu bu sözlerden alıkoyup Allah arasında doğru söyledi dedi. O kadar ki onu bu hususta yanıltmaya çalıştılar. O subhanallah. Allah'a yemin olsun ki onu kuyumcunun kırmızı altın toprağını bildiği kadar biliyorum dedi. Durum hakkında dedikodu edilen adama da ulaşmış ve o subhanallah Allah'a yemin olsun ki ben hiçbir kadının örtüsünü açmadım demiş. Ayşe der ki, o Allah yolunda şehit olarak öldürüldü. Devamla Ayşe annemiz, anam babam yanımda sabahladı. Aleyhisselatü Vesselam ikinci namazını kılmış olarak yanıma gelinceye kadar yanımda kaldı. Aleyhisselatü Vesselam yanıma girdiğinde, ana ve babam sağ ve solumdaydılar. Allah'a hamdetti senada bulundu. Sonra e Ayşe şayet bir kötülük veya haksızlık yapmışsan Allah'a tevbe et. Muhakkak Allah kullarından tevbeyi kabul eder buyurdu. Bu arada Ensar'dan bir kadın geldi. Kapının yanında oturuyordu. Ben böyle bir şey anmaktan dolayı şu kadından utanmaz mısın dedim. Aleyhissalatü Vesselam öğütte buyurdu. Ben babama döndüm ve ona cevap ver dedim. Babam ne söyleyeyim dedi. Anama döndüm cevap ver dedim. Anam ne söyleyeyim dedi. Onlar cevap veremeyince ben şehadet getirdim. Allah'a hamd ettim. Ve layık olduğu şekilde ona senada bulunduktan sonra Allah'a yemin olsun ki bense ben yapmadım desem Allah-u Teala şahittir ki ben bu sözümde doğruyum. Bu sizin katınızda bir fayda verecek değil. Siz bunu konuştunuz. Kalplerimize yerleşti. Şayet ben yaptım desem Allah biliyor ki ben yapmadım. Siz muhakkak nihayet ikrar etti, kabullendi diyeceksiniz. Allah'a yemin olsun ki benim ve sizin için Yakub'un ismini aradım fakat bulamadım. Yusuf'un babasının artık bana güzelce bir sabır gerekir. Sizin şu anlattıklarınıza karşı yardımına sığınacak Allah'tır dediği zamandaki durumundan başka bir misal bulamıyorum dedim. Hemen o saat Ali Sena'ya ters ama vahiy indi. Biz sustuk. Ondan vahiyin hale kalktı. Ben yüzündeki sevinci açıkça görüyordum. O alnını siliyor ve müjde ya Ayşe. Allahü Teala senin susuzluğuna dair vahiy indirdi diyordu. Ayşe annemiz ben olabildiği kadarıyla öfkeliydim. Anam babam bana kalk ona git dediler. Ben hayır. Allah'a yemin olsun ki ona kalkmayacağım. Ne ona ne de ikinize hamd edeceğim. Fakat benim susuzluğumu indiren Allah'a hamd edeceğim. Siz bu sözleri işittiniz ama inkar etmediniz. Onu değiştirmediniz dedim. Ayşe annemiz Zeynep binti caşı gelince Allah onu zihin üzere masum kılmış. Ve hayırdan başka bir şey Söylenemiştir Kız kardeşi Hamle Binti Cays ise Helak olanlar içinde de Helak olup gitmiştir Bu meseleyi konuşanlar Nistah Fassani bir Münafık Abdullah İbni Ubey İbni Selin ise Konuşmaları yayan ve toplayan imiş Onların ele başlı ise O ve Hamle imişler. Ebu Bekir Nistah'a biz de asla bir bulunmayacağına Yemin etti de Allahü Teala ayetin sonuna kadar ve Ebu Bekir'i kast ederek sizden faziletli ve varlıklı olanlar yakınlarına güç günlerine ve Allah yolunda hizmet edenlere vermekte kusur etmesine ayeti indi. Burada Misafir kast ediliyordu. Allahü Teala devamla Allah'ın sizi bağışlamasını sevmez misiniz ve Allah kafurdur rahimdir ayetini indirdi ve Ebu Bekir. Allah'a yemin, yemin olsun ki ey lafımız evet severiz. Bizi bağışlamanı elbette severiz dedi ve mistah hakkında daha önce yapmakta olduğuna döndü. Bu hari bu hadisi bu kanalda vermiştir. Evet. 12'den 21'e kadar bu Onu işittiğiniz vakit mümin erkeklerle mümin kadınların kendilerinden hüsnü zanda bulunup bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi? Buna karşı dört şahitten gelmeleri gerekmez miydi? Madem ki onlar şahitlerini getiremediler öyleyse onlar Allah katında yalancıların ta kendileridir. Dünya ahirette Allah'ın lütuf ve rahmeti üzerinizde olmasaydı, içinize daldığınız yaygaradan dolayı, Herhalde sizi büyük bir azap çarpardı. Onu dilinize dolamıştınız, Ve bilmediğiniz şeyleri ağzınıza alıyordunuz. Önemsiz bir şey sanıyorsunuz ama, Allah katında önemi çok büyüktür. Onu duyduğunuz zaman, bunu söylememeniz söylememiz bize yakışmaz. Haşa bu büyük bir iftiradır demeniz gerekmez miydi? Eğer mümin kişilerdenseniz buna benzer bir şeye bir daha dönmemeniz için Allah size öğüt veriyor. Ve Allah size ayetleri açıkça bildiriyor. Allah alimdir, hakimdir. Müminler arasında kötülüğün ve hayasızlığın yayılmasını arzu edenlere işte onlara dünya ve ahirette elin bir azap vardır ve Allah bilir siz bilmezsiniz ya Allah'ın üzerinizde faz rahmeti bulunmasaydı ve Allah gerçekten zavuh ve rahim olmasaydı ey iman edenler şeytanın adımlarına uymayın kim şeytanın adımlarına uyarsa bilsin ki o hayasızlığı ve kötülüğü elde Şayet Allah'ın sizin üzerinizdeki lütuf ve rahmeti bulunmasaydı ebe ebediyen temize çıkamazdı. Ancak Allah dilediğini temize çıkarır ve Allah alimdir. Evet, Bu kıssa da böyle. Allah subhanahu ve teala doğrularla amel etmeyi hepimize nasip etsin. Şeytanın şerinden, şeytana benzer insanların şerinden bizleri korusun. Düşünün, vahye muhatap olan bir peygamberin hanımına dahi dil uzatmayan, uzatmaya çekinmeyen alçak insanlar bile çıkıyor. Ama buna rağmen müminlerin bunu duyduğunda bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi? Ayeti iniyor ve müminlerin gerçekten böyle bir şey duyduğunda, bu afaçık bir iftiradır demeleri gerekiyor. İşte Allah bize bilmediğimizi ne yapıyor? Öğretiyor. Allah bize bildiklerimizden amel etmeyi nasip etsin. Allah subhanahu ve teala şayet Allah teala dilediğine tövbeyi ve kendine dönmeyi bahşetmemiş olsaydı gönüllerdeki şirkten, günahlardan, kirlerden ve onlarda olan kötü huylardan temizlenmemiş olsaydı temizlememiş olsaydı onlardan her biri hissesince bunlara sahip olur ve hiç kimse kendisini temizleyemez hayla uğraşamazdı. Yine burada dikkat edeceğimiz iftiranın mukabilinde takılacağımız tavırdan başka kardeşlerim yakalanması gereken çok güzel şeylerden birisi de hem peygamberin haimpeleri hem kızına iftira atan birine nafaka veren birisi bu olayı duyduktan sonra vallahi bir daha ben ona bir şey vermeyeceğim diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, inen ayetleri Ebu Bekir'e okuyor sen bunlara diyor daha önce niye veriyordun Allah için öyleyse devam et diyor ve bu gerçekten azmedilmesi gereken bir şey gerçekten yapılması gereken bir şey Allah Teala öyle ahlaklamayı nasip etsin ve onların iman ettiği gibi iman etmeyi hepimize nasip etsin. Burada ikinci okundu.